Bero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bahışerten ve İsmail Başöz. Hakel! You'll Never Walk Alone ee, Ama bu Enfield değil ee, Avustralya e, Liverpool'un e, gidip Orada Melbourne Cup e, Evet. 95 e bin kişi You'll Never Walk Alone'a Eşik ediyor Avustralya'da Evet değil. Melbourne'de ee, Bu sezon başında hazırlık kampı Kapsamında bir uzak doğu turnesi yapmıştı Liverpool. İşte Endonezya, Tayland, Malezya falan gitti. En son kapanışı Avustralya'da yaptılar ve Avustralya'ya ilk defa gitti Liverpool takım olarak. Ve tabii ki Avustralya'daki hani eski e, İngiliz ve hani özellikle de Celt e, şeyinde ağırlığın nedeniyle acayip bir taraftar şeyi var orada. oluşumlar. var. 95 bin kişi avaz avaz sağıp kırmızı bir stadyumda bunu söylediler. Evet. Gerçekten böyle şey. E, tabi tabii. Diken diken eden bir durum var. E, diken diken etme bilgisini veren Mert Emcan, e, açık radyo dinleyicileri sese aşina. Bir de eski açık radyo dinleyicilerin aşina olacağı diğer bir ses var. Oldukça eski Beatles dönemlerinden. <gülüyor> <gülüyor> Dokyu'da sin Beatles <gülüyor> programı yapmıştı açık radyos. Kaçıncısında yapmışın dok? E, 99 99 senesinde. Evet. Libero'da 94.9 94, açık radyoda İsmail var. Selam. E, Tan var ben. E, ve Liverpool'u konuşacağız tabii. Evet. You'll never walk alone girdik. Manchester United konuşacağız olmaz. Zaten olmaz. o bize de olmaz. Ayrıca zaten ona öyle demiyoruz ona Manuel United <gülüyor> diyoruz. Evet. Bu e... Pro arada konuklarımız formalarıyla buradalar. ...formasıyla. Evet. Zaten arkadaşı evet. formasız görmek zor Mert'i. Yok ben maç günleri... ...mutlaka formayla dolaşıyorum. Bugün maç günü... ...zaten maç biz günü. programdan çıkıp... E, evet. ...Stock City, Stock City Liverpool maçı izleyeceğiz... ...ki sezonu yine... ...Stock City maçıyla açmıştık beraber Mert'in evinde. Evet yine şey, Doğru Kusam ben... E, ...seyletmiştik. E, evet. Zevksiz bir maçtı ama bir sıfır olmuştu. <gülüyor> yani bir üç puan olmuş bizim olmuştu. İyiydi. E, i̇yi bir açılış. Ve sualetsizdir galiba. Yani. Evet sualetsi evet. yoktu. Evet. E, şimdi önce... Öncelikle yani nasıl oldu da Liverpoollu oldunuz olduk bence kısa bir şekilde ona girelim. Bu arada dinleyiciler için bir bilgi verelim. Muhabbet ağır, stadyum tadında sürecek. Muhabbetten muhabbete atlayacağız. Belli belli bir e, design organizasyonunun dışında tribün havasında olması gerektiği olacak. Ama öncelikle burada e, yaşlı birbirine yakın. E, İsmail de bize yakın sayabiliriz. <gülüyor> Yani i̇nsanlar var <gülüyor> ve İngiltere'de herkesin yani buradaki stüdyodaki herkesin takımı Liverpool. En önce bir kısa kısa, evet Mert senden başlayalım. Senden başlayalım. Ya şimdi şeyi itiraf etmeliyim. Benim futbol taraftarlığımda çok kısa bir şey başlangıcı var. İlk tuttuğum takım aslında Nottingham Forest. Oğlu. Oğlu. Bir, bir o kısa bir dönem. Brian Clough dönemi. Ondan sonra ama sonra hemen yani çobucak şeye geçmiştim. Liverpool'a geçmiştim. Hatta evdeki rekabet de abim Arsenal'dadır. Sonra hatta Arsenal minik takımlarında oynamışlığı vardı. Oo, evet. Sizin İngil ee, İngiltere döneminde. Evet, İngiltere döneminde. Ee, öyle bir karşı şeyimiz vardı açıkçası. Ee, benim hani... Çocuk... Bu gelişimin tohumları İngiltere'de atılmıştı. <gülüyor> evet, mi? evet. Aynen öyle. <gülüyor> 0-4 yaş arası. Aynen öyle ama yani benim zihnimde kalan ilk Liverpool'la ilgili anı şey yani BBC işte Match of the Day yani günün maçı özet programlarında e, Liverpool maçlarını verirken hep şey sese kafamda hep yankılanır. Toşak, Keegan, gol. <gülüyor> yani o, o şey. Çünkü Toşak kafayla indirir, Keegan vurur, gol olur. Paisley dönemi elbette. Paisley zonundan ee, sonra. Yani ilk şey oydu. Ve o da hep öyle devam etti. Ee, sonrasında tabii 80'lerin efsane Liverpool takımı. Douglas'in <gülüyor> önderliğinde. Onlara sonra... geleceğiz. Dur. Şimdi Zaten önce... orada hani kalbime işlendi Aha. ve ondan sonra da öyle devam etti. nasıl Liverpool olduğunu doga vereceğim şimdi evet. sözü. Ama ben önce kendi Liverpool maceramı benimki seninki gibi değil. Çok... Iı... E, ...o yaştan bir vicdani muhasebeyle olan bir şey... ...süt kupası, muhtemelen Tottenham'la oynuyorlar... ...ve Tottenham çok iyi o zaman... Hı. ...ve yenik Liverpool, yeniliyor... ...ve ben yenilenin tuttuğum için... E, Liverpool'u tuttum... <gülüyor> e, ...ondan sonra yine böyle bir Tottenham maçı... ...yine yeniliyor, yine Liverpool'u tuttum... ...ondan sonra baktım Liverpool, e, o zaman çok ufağım... Liverpool tutulacak takım ve Liverpool'u öyle başladım... Tottenham'a. Yani. Hayatımız iflah olmuyor zaten... ...yenilenin, evet, evet. yenilenin yanında olmak... ...Doluk? E, ben de bir Tottenham maçıyla başladım ama... ...ben yenen taraftaydım... ...81 Süt Kupası finaliydi yanılıyorsam. Galiba ve, gal benim maçta da galiba sonunda yani şeyden... ...Totlum galipti sonra mu şey yaptı. Dördüncü dakikada Tottenham öne geçti. Ee, 80'lerde Liverpool bir tane gol attı sonra uzatmada 3-1 yendi. Aynı maç olabilir 3-1 yani. diye bir sıkıntılı <gülüyor> Evet güzel. yani e, galiba hayatımda seyrettiğim ilk futbol maçıydı. O yüzden öyle oldu. Hmm. Televizyonda yani o yaşım o kadar hani e, daha 82 Dünya Kupası da başlamamıştı falan. Ondan sonra da zaten 8-9 yaşında işte Beatles denen bir hadisiyle tanıştım. 8-9 yaşında. Evet. Ve Allah ikisinin de aynı şehirden Allah geldiğini Allah. öğrenince de zaten bir daha iflah olmadık diyebiliriz yani. Yanlış aileler. İsmail ünlemine tamamen destek veriyorum. <gülüyor> Allah Allah. Yanlış de aileler demek ki ne <gülüyor> Evet İsmail senin. Benimki ya birazcık hani çekinerek söyleyeceğim ama e, oyundan öte e, Fowler e, faktörü var bende. Zengeç. E, Liverpool Böyle. limanı iççilerine destek veriyorum. Formasını, formasını kaldırıp da Liverpool liman işçilerine destek veriyorum dediği anda... E, ...iyice bir Liverpool kazıldı. Ondan önce hafif bir sempati varken bir taraftarlık haline çevirdi Fowler beni. Evet, e, sonuçta Liverpool tabii İngiltere'nin önemli geleneği olan kulüplerinden biri. Bizim Liverpool taraftarı olmamızdan daha öncesi... ...hatta daha fiyakalı zamanları... ...bizim, hani benim Galatasaraylık taraftarlığım gibi... Vakti zamanında 14 senemi şampiyonluksuz geçiren. Ha bu arada tabii Liverpool taraftarı olan 4'te 3'ü de Galatasaray yani tarafından. şampiyonluksun vardır. sebebi sen misin? Seni tuttuğun takımlar şey mi olamıyor 14 yaşında. Ha, Büyü <gülüyor> olabilir hayır, ama Büyü yapmışlardır muhtemelen. Evet. Değil mi? Ee, toprağın altına. Stadyumlarına ateşler salsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Valla aslında Eduardo Gagliano'nun kitabına kurbağa gömmüşler artık. Benim hiç öyle bir taraklarda bezim olmaz ama. O, Amerika'da tutuyor da bilmiyorum. Yani, Türkiye'de. Modern, Türkiye'de modern ülkelerde belki biraz zor olabilir yani. Ama neyse yani sonuçta Liverpool'un asıl hikayesi bizim taraftarlık. Ha, çocukken aslında Liverpool'un ...ne güzel zamanları vardı ama sen... E, sen. ...Kegan dedim ben de evet hatırlıyorum ama... ...ben nedense biraz e, Tottenham maçında... In Rush, Air Tabii kalede... Tabii yani bizim jenerasyon... In Rush. Yani ...bizim jenerasyonun Liverpool takımı... ...işte Global Air kalede, işte defanslı Alan Hanson... ...sahabek Phil Neal, işte orta sahada Graham Sooners... ...ondan sonra önünde Douglas... ...onun önünde de In Rush olduğu bir dönemmiş... Graham Sooners dedin değil mi? Sonra... Yani demez olaydım ama... <gülüyor> yani. Yani Niye daha canım? sonradan dinleyen arkadaşlara da şey yapalım Onun teknik direktörlük zamanında geliriz <gülüyor> <gülüyor> Yok canım Liverpool konuşacağız Hayır yani Liverpool'daki teknik direktörlük Tabii canım Siz ben zaman. senler Benim için iyice sevimsiz bir teknik direktör tabii Yani Kanabahçe Stadı'nda e, Orta, tanık olduğum Ulu Batlısınız <gülüyor> değil mi? Ulu <Batlısunuz. gülüyor> Yani Bayrağı Fenerbahçe Stad'ın ortasında Ama bence Liverpool konuşurken herhalde Doruk sana pas atarken öyle atayım. Ama sen istediğini söyleyebilirsin. Bir öncesini. şey daha hatırlamak istedim de ben. 80'lerde Liverpool taraftarı olarak yaşadığımız bir şey. Heyzel faciasında da yaşama ee, evet. şansızına eriştik. Juventus, Juventus maçı. Evet. E, evet. Haklısın. Ve orada altı yendi Liverpool taraftarı. Tabii, evet, e ne evet. olmuştu? Doğru bir geçirerek. 39 kişi miydi? Evet. Ee, 30, yani, Hazel'de. 39 Hazel'de. Hazel'de Belçika'nın Hazel'si ...stadyumunda, Belçika'da, Brüksel'de... Ki o stadda ee, maç yapılmaması gerekirdi. Ve sonra. o maçı... ...bu arada şunu hatırlatalım... 39 kişi maçtan önce öldü... Evet. ...ve UEFA ve o maçı oynattı. oynattı. Ee, o iki takımın da teknik direktörü... ...o maçın oynanmamasını istedi... ...ona rağmen UEFA maçı oynat. Şampiyonlar Ligi finali miydi? Evet. evet şan, şampiyonlar Ligi'nin e, yani kulüpler kupası... ...Yuventus'un Liverpool... Evet. Evet. ...karşı karşıya geldiler maçtan önce... Liverpool'lular, e, Juventus'ların olduğu tarafa doğru yüklenince stat duvar, çöktü. duvar çöktü ve teller vardı. Çiftler Statlar, çöktü e, dedi. Stat Yo, Orada duvar çöktü. Ha, uh -huh. Ama insana uh -huh. çıkamadı, hareket edemedi. Tel, tel Tellere sıkıştılar. Hayır. Diyor telleri sıkıştılar. Tellere sıkıştılar. <gülüyor> sıkıştılar. Hisbro'da <gülüyor> da benzer şey oluyor. Ve dolayısıyla 39 tane İtalyan e, tarafta hayatını kaybetti. Ama ondan sonra maç oynandı ve Juventus maçı 1-0 almışlar. Yani, <gülüyor> Flattin'i Liboni evet Evet. evet. Onunla önemli. ilgili şöyle bir ekleme yapayım o hikayeyle. Yıllar sonra 2005 Şampiyon, Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nin finaline giden yolda Liverpool yine Juventus'la karşılaştı. Çeyrek finalde yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ve Anfield'daki maç Liverpool çok büyük bir jest yaptı. Bütün kop, yani kop değil daha doğrusu. Bütün tribün şey yaptılar. Pankartaşlar Amice diye. Hani dostluk diye. Hmm. Ama orada da yine de yani şey çok iyi anlayabiliyorum bu davranışı da tepkiyi de. Birçok Juventuslu taraftar sırtını döndü. Ama yani yani. anlaşılabilir, anlaşılabilir Çünkü Juventus'un tarihinde muhtemelen böyle bir felaket yok. Evet, evet e, tabii Ama Liverpool tarihi deyince e, bir Bill Shankly dememiz gerekiyor. Yani evet. şu İngiltere futbol tarihi için dememiz gerekiyor. Bu İskoçların İngiliz futboluna e, açtıkları paranteze az buz değil tabii. İkinci e... ülkelerinde bir şey yapamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsun. Yani, hani o efsane bir şey kelamını eden futbol ölüm kalım mücadelesi değil, tabii. Ondan da öte bir şeydir evet. Bill Shankly'i. Evet. ...kendisi yani sosyalist zaten. bir insan... ...aynı zamanda Liverpool futbol tarihinde önemli olan... Yani ne ...Liverpool ne şey? efsanesini başlatan insan... ...ve her şeyle... ...işte ne bileyim... ...Enfield'ın yenilenmesinden tut... ...işte formanın... ...eskiden forma kırmızı beyazdı... ...salt kırmızıya çevrilmesini... ...Liverpool efsanesini başlatan derken... Ondan önce sadece Everton var... Yok yani ligde var, da var. var yani var. Hatta var. lig şampiyonlukları da var. Evet. Ama mesela Shankly geldiği zaman ikinci Lig'de oynuyordu Liverpool. Yani 1960'larla 90 evet. arasındaki bir dönemden bahsediyorsun. Evet. Onu altyapısını atan bir şey. Aynen öyle. Ha şunu i̇şte... da söyleyeyim mi? Liverpool Everton'dan çıktı bir taraftan. Tabii yani Everton ilk, içinden. ilk tarihine geçersek evet, aslında değil, orada değil yani tuhaf yani komik bir şey. Evet. Ee, hani aslında Liverpool Everton'dan çıkma evet. bir takım. Birçok kimse bil, bilmez. O Kendi takım kuruyorum diyor. Ki de, evet. Yani şey hikaye şu şey, Emfield'te Everton oynuyor, yeri orası. Ondan sonra ama şey stat yani o arazinin sahibi çok yüksek kira istiyor. Ondan Everton'da diyor ki ben vermem bu parayı gidiyorum başka yerde oynayacağım maçlarımı diyor. Ve Goodison Park'a gidiyorlar. O Goodison da... Park da zaten bir kilometre bile değil yani <gülüyor> ötesi. Arada bir Stanley Park diye bir park var gerçekten de. Ee, bunun Burada üzerine... Park, park, park. Hakikaten parkta mı oynuyorlar evet, evet. yani. ee, Onun üzerine arsa sahibi şey diyor yani elimde boş kaldı stat diyor yani. Bunun üzerine <gülüyor> ben bir takım kurayım bari diyor ve Liverpool öyle kuruluyor. 1892. liman işçilerin takımı lafı buraya denk gelmiyor o zaman. Yok. Yani as o... işçiliği evet, as e, e, işçiliği takımı. E, e. <gülüyor> evet, o yüzden de hani şey ee, hani Everton-Liverpool didişmesinde de hep Everton'lar hani bunu gündeme getirirler. Yani. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu arada e, hakikaten İngiltere'ye özgü bir mavi-kırmızı e, hikayesi var. Everton'un e, mavi forması, e, Liverpool'un kırmızı forması, Hı -hı. Manchester City'nin City mavi forması, evet. Manchester City'nin kırmızı forması nedir? E, Arsenal-Chelsea. Yani evet Arsenal e, Ars, Lond Londra'nın takımı. E, ben bilmiyorum vallahi. Ya yani maviler kraliyet. Evet ben de öyle Kırmızılar daha e, iç sınıfı takımı. Ama tabii bir hikaye vardı. Ama... iç sınıfı kültürü başka bir şey. Ka yani sadece politik göndermeyle değil, ciddi aynen kültürel göndermeyle ilgili aynen, bir şey. Onu belki başka zaman konuşuruz. Evet. Biz Liverpool'dan gidelim. Bu kırmızı olanı. Yani, yani mesela şey. Manchester'da şey var. E, City daha şehrin iç takımı, öbürü daha varoşların takımı. Gibi bir durum var mesela Manchester United daha işçi mahallelerinin takımı Art öbürü daha... Artık öyle değildir herhalde. Artık değil. Yani. Artık, artık yani. hiçbir şey öyle <gülüyor> değil tabii. Yani Barcelona'ya yüklenen manalar, diğer ıı, takımla yüklenen manalar. artık Liverpool'da hakeza çok ıı, öyle Şarkı değil. Şarkı çalalım mı? Bak ee, evet evet ben de ona gelecektim şu <gülüyor> kelamı bir, e, bir bitireyim diye. Ee, evet şarkılarımızı Liverpool'lular seçti. Ee, yani konuklarımız. E, onlar tabii şey, e, va ilmine vakıf oldukları için önce e, Pink Floyd'tan dinleyeceğiz. Ee, Fearless. Hey! Just wait a while for the right day And as I rise above the treeline and the clouds I look down here yeah. never walk alone again diyor. Yeniden <gülüyor> e, asla yalnız yürümeyeceksin. Libero'dayız. Açık Radyo 94.9'da. Mert ve Doğuk'la beraberiz. İsmail, Ben, Volkan, içeridekiler. E, Liverpool konuşuyoruz. E, Bill Shankly demiştik. Evet, yani Liverpool efsanesini gerçekten tek başına başlatan adam. Yani birçok konuyla işte e, biraz evvel söylediğim gibi formaların kırmızıya dönüştürülmesi. E, You'll Never Walk Alone'ı şey, e, tribün marşı haline getiren de Shankly. E, çünkü bunu duyuyor radyoda falan, çok beğeniyor bu şarkıyı ve şey diyor, Liverpool için uygun bir şarkı diyor ve her maçta, maç öncesi bunu çaldırmaya başlıyor. Mert bir de tarihini bir daha hatırlatır mısınız? Yani Shankly 59'da geldi. Ondan sonra 74 senesine kadar takım başındaydı. Bu arada parantez içinde 15 sorayım. As evet. Aslında You'll Never Walk Alone'u bunu türbüne getirmek belki de İngiliz futbolu için değil, e, türbün kültürü için e, evet. de önemli hareketlerden biriydi. Zaten Shankly yani halkla o kadar hani bir olmuş bir adamdı ki, e, yani Liverpool'u çok sevdi, şehir olarak çok sevdi, insanlarını sevdi. Dedi ki burası bana göre bir yer. Ve onun üzerine bir şey inşa etmek istedi ve gerçekten de, Liverpoollu hani, değil mi? Yok değil, İskoç. Highlander. Evet. Evet, evet. Ama Liverpool uygun evet. olmak için bir tane. Çok ya da yenen öyle. Aynen. Çünkü zaten iyi. şöyle bir şey vardır. Liverpoollar İngiliz değildir. Hatta ay. Yani, ay, ay, <gülüyor> ay. Yani we're not English, we're Scots. <gülüyor> we're tamam Scots. Evet. Yani e, gerçekten de İngiliz olmadıklarını şey yaparlar. O yüzden de zaten İskoçlarla İrlandalılarla hep böyle daha bir şeylerdir, yakınlardır. Agada bir de Two Army var ama. Uh, Newcastle, tabii. tabi ee, öyle bir durum var yani Shanklin'in hani yaptığı işler gerçekten kültür anlamında çok büyük işler ee, ondan sonrasında ve mesela en önemli benim hani gerçekten benim için çok önemli olan e, boot room e, felsefesi Liverpool we'll Way'i o oluşturuyor boot room hikayesi şu e, maçlardan sonra e, statta şey ayakkabı Liverpool'du. O da onların götürüldüğü o da var. Booth room. Ve Bootroom. adı oradan geliyor ve kendi kurmaylarıyla yani antrenörleriyle her maç sonrasında oturup hem bir sonraki maçı tartışıyorlar bir yandan da ayakkabıları temizliyorlar. Ee, böyle bir ortam yaratıyor. Hocalar. Evet evet. Ee, ve şey ve bu aslında e, bir dev işte e, bir eğitim kurumuna dönüyor. Liverpool'un işte 90'lara kadar bütün hocaları o Bootroom'dan geçerek oraya geldi. ...böyle bir gelenek başlatıyor. Sonuncusu Douglas galiba. Sonuncusu Douglas. Kenny Douglas. Hayır, sonuncusu şey... ...Ronnie Moran. Hmm... Doug ayrıldıktan sonra onun yerine Kerry tekrar olarak gelen vardı ya sonuncusu. Vekil harç. <gülüyor> evet aynen öyle, aynen öyle. Mesela o çok önemli bir şeydir. Müessesedir. Tabi bu konuştuğumuz aslında Liverpool'un Liverpool olduğu ve yükselme devri diyebileceğimiz yani başladı devir. Shankly ile önemli... sınırlı değil tabi bu. Tabi yani Shankly 74 senesinde şok edici bir şekilde istifasını veriyor. Doğuk Böyle... hatırlıyor musun? O zaman doğmuşum <gülüyor> Ee, anladığım kadarıyla yönetim ile, patronlarla falan bir anlaşmazlığı oluyor. Yani böyle gönlü kuruluyor ve hani bırakıyor. Ve onun yerine onun yardımcısı Bob Paisley geliyor ki zaten hani Liverpool'un yani Shankly döneminde bile zaten hani takımın taktisyeni olarak o, o, o biliniyor. Herkesin çünkü öyle bir görev dağılımı da var. Ve Liverpool'un gelmiş geçmiş en başarılı döneminde Paisley ile başlıyor. Ee, kaç şampiyonluk? Beş Be ama toplamda bir tanesi sonuçta 2005'ten. Şey biliyorsun mı? İngiltere'de Lig mi? İngiltere'de 6 şampiyonluk o dönemde. Evet. evet. Ben de. o dönemin kaç tane olduğunu bilmiyorum. Toplamda ee... 18 olduğunu biliyorum Tabii. sadece. Yanlış hatırlamıyorsam Feyenoord'da 6 lig şampiyonluğu ama şeyi biliyorum. 3 Avrupa Kupası şampiyonluğu ki hani o alanda hala şey tek adamdır. Yani üç tane Avrupa kupası yani şampiyon kulüpler kupası. Şampiyon yani. kulüpler kupası. Abi. Ee, Kupa galibiyeti. Evet, evet. Bu arada Kupasına 18 sahip. Liverpool 18 şampiyon evet, değil mi? Hı. Evet. Yani en sonda bu arada da 90'da olduğunu evet. hatırlatamıyorum. Aynen mesela. öyle. Evet. 90'a kadar. 23 senedir şampiyon olamıyorlar. Evet. evet. evet. evet. Ee, tam o zaman bu arada bu yükseliş e, yükselme devrine uygun olarak bizim Volkan'ın hazırladığı. Hepim, yani, ...Libego dinleyenlerinin aşina olduğu yakın markaş, iyi gider. Ee, Ki, evet Volkan. Shankli ve Paisley döneminin değişmez. Evet, evet e, çok fazla gündeme gelmeyen bir isim. Aslında Mert de anlattı, aklında hani ilk kim vardı diye. İşte Toşak pas verir, Kegan gol atar. Ama o dönemin e, yani kemik kadronun listeye ilk adı yazılan oyuncularından bir tanesi de var. ...ki tarihte kırılamayacak bir rekora imza attı Ian Callan. Şimdi onun hikayesini dinleyeceğiz Bill şekliyle Rekorun ne olduğunu da söyle istersen. Birlikte. Onu, Zaten söyleyeyim. Köşenin sonunda sürpriz olarak saklayalım. Yakın May <gülüyor> Liverpool denince atla ilk olarak Bill Schenck'le gelir. İskoç çalıştırıcı 1959 yılından 1974'e kadar takımın başında kalır. O yıllar takımın en başarılı yılları olan 1975 ve 1990 arasının temel dönemidir. Bu dönemde Liverpool'lular Gordon Milne, Ray Clemens, Roger Hunt, John Benjamin Toşak ve Kevin Keegan gibi yıldızlara tanıklık eder. Ancak bu isimlerin hiçbiri aynı dönemin oyuncusu Ian Callaghan'ın ulaştığı mertebeye ulaşamaz. 10 Nisan 1942 doğumlu Callaghan henüz 18 yaşından 6 gün almışken Bristol Rovers'a karşı yedek soyunduğu maçta kırmızı formayı ilk kez giyer. Maçın ertesi günü 17 Nisan 1960'ta The People gazetesi bebek yüzlü Ian göz kamaştırdı manşetiyle verdiği haberde 7 numaralı formayı omuzlarında çadır gibi taşıyan bebek yüzlü çocuk ağzı kulaklarında Anfield'da adım attı ve daha ilk maçında bir başka efsane bile Little'dan bile daha fantastik bir oyun sergiledi. Cümleleriyle genç sağcıktan bahseder. Emekliliği yaklaşan sağcı Little ise onun yerine geçebilecek kişi var mı sorusuna 17 yaşında Inkie Ligon diye bir çocuk var. Onunla iki kere oynadım. Gelişimini izledim. Bence kulübü ve ülkesi için iyi bir oyuncu olacak diyerek varisi olarak bu genç çocuğu işaret eder. Bristol maçına otobüsle giden Kellogg'ın o gün maçtan sonra eve dönüş hikayesini ise şöyle aktarıyor. O zamanlar bugünküler gibi arabaları olan futbolcular değildik. Maça otobüsle gidip gelirdik. Maç sonrası otobüse bindiğimde herkes maçtan bahsediyordu. Beni gördüklerinde ise alkışlar koptu ve sırtıma vurup tebriklerini sundular. İşte bir Liverpool efsanesi böyle doğmaya başladı. Kulligan ilk 2 sezonunda sadece 7 maçta forma giyse de Shanklin'in Liverpool'u gaza basıp bir daha geri dönmeyeceği 2. ligde 1961-62 sezonunda şampiyonluk ipini 62 puan ve 99 golle göğüslerken Kulligan ilk kez çift taneli sayılarda maça çıkar. Kırmızılar İskoç çalıştırıcı önderliğinde 3 1. şampiyonluğu, 2 Federasyon Kupası şampiyonluğu, 4 Charity Shield kupası bir de UEFA Kupası kazanırken Kellyg'ın bir sezonda ortalama 52 maça çıkar. Sağ kanattaki müthiş hızı ve çalımlarıyla, bitmek bilmeyen enerjisi ve muhteşem asistleriyle takım için vazgeçilmez bir oyuncu olmuştur artık. Shankly'de Kellyg için o örnek bir profesyonel ve örnek bir kişilik. Eğer 11 tane Kellyg'ın olsa Anfield'da hepsini sağa sürerdi. Ona hayatınızı emanet edebilirsiniz kelimeler onun oyuna bağlılığını açıklamaya yetmez. Ian Callaghan futbolun gerçek efsanelerinden biri olarak tarihe adını yazdıracak. Cümlelerini kullanarak ondan neden vazgeçemediğini açıklar. Boys, Liverpool tarihinde ilk Avrupa Kupası kazanan takımın bir üyesi olan Callaghan'ın ilk Uluslararası Kupası ise 1966'daki Dünya Kupası'dır. Alf Ramsey'nin takımında bir maç dışında hep yedek kulübesinde olsa da efsane kadronun bir parçasıdır o da. Shankly'nin yarattığı efsane takımın son parçalarından biri olarak Liverpool kariyerini 78'de tamamlamadan Liverpool tarihinin bugünkü adıyla ilk şampiyonlar ligi kupasını 77'de ikincisini de sonraki sezon kucaklar. Liverpool'un büyük takım olma yolundaki kilometre taşlarını 17 yaşında döşemeye başlayan başarılı sağ kanat oyuncusu toplam 18 senede kırmızı formayı 857 kere giyerek takımın tarihinde hala kırılmayan bir rekorun sahibi olarak kulübe veda eder. Yakın arkadaşlar. Evet, Libero'nun KOP tribününden geldi yakın arkadaş Volkan'dan. Ee, İnkeler'in dinledik, sağ Volkan. 857 maç. Evet, evet e, bu arada e, yayın arasında konuştuk. 66. Dünya Kupası tek İngiltere'nin, o güzel futbol ülkesinin tek Dünya Kupası şampiyonluğu İngiltere'de düzenlendi. Ve bir tane Liverpoollu yok. Galiba yani. yani bildiğimiz en azından şey yani artistik, büyük, yani büyük insanlar ise Evet, Liverpool hakikaten galiba... İngiliz değil. Evet. Daha çok İskoçya'ya yakın. <gülüyor> evet e, Doruk. Yavaş yavaş galiba düşüyoruz. Değil mi? Daha baharatlı hale geliyoruz. <gülüyor> ya yani şimdi keyfine geliyoruz. Ya işte dün aklıma gelmeseydi aslında daha böyle bir belki Volkan Hazırlı gibi güzel bir köşe olabilirdi ama 90'larda niye Liverpool'un düşüne dair böyle bir e, hikaye. Spice Boys yani bu e, Jamie Redknapp David James ki bu aslında yani futbolun kıyısından köşesinden birazcık ilgilenen herkes 90'larda bu isimleri bilir yani Steve McManaman Robbie Fowler yani, Jason McAteer gibi yani. Yani. oyuncular evet. yani evet. Macca, hani McManaman McManaman'ın sağdan gidişlerini of, ya, ya muhteşem bir <gülüyor> gelmiş yani, geçmiş en iyi sağ yani, şey, e, Liverpool'un hani böyle bir klasik şeyi vardır 7 numara şeyi vardır e, Kellogg'ın'dan başlıyormuş e, işte işte evet yani öyle bir ne bileyim Geleneği vardır, Keegan, Douglish Douglas vesaire, McMahon'ın da onlardan biriydi. diye. Yani. Best o tagi değişti çünkü evet. Manchester. United. Şeyleri evet. var. Devamında da işte <gülüyor> e, genişletirse kadroyu işte Stan Collymore, Neil Ruddock, Patrick Berger, Paul Ince gibi. Berger, e, e, Czech. Czech, evet. Ve Jamie Carragher biraz ucundan bulaşmış buna, e, ama kendini toparlamış sonra. Michael Owen ve de işte onların ilk. <gülüyor> Michael Owen'da iki... katılmış ekibe. Tabii. Yani bunlar e, ilk e, çok yüksek paraları kazanıp futbolda. ...ve bu e, lüks hayat tarzını herkesin gözünde yaşayan ve her türlü skandal da herkesin gözünde yaşayan ilk futbolcu ekibi. Tam da şeye de denk geliyor aslında, e, Manchester United'da o şimdi e, şu anda çıkan o Class of 92 evet. sınıfı onların da bir efsane bir kadrosu var ama X işte olsun. en büyük farkları onların bunların başında bir Alex Ferguson yok. Hmm. Ve başında Sur kim olduğu belli Suruz değil. Sırrı var maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Rob Evans dedi yani ha, Roy, evet. Roy Evans pardon. Yani zavallım hani yap etmediklerini bırakmamışlar adama. Hikaye edelim Spice Boys diyor söylüyor. Spice Boys ismini evet. almışlar yani bu yani futbolcular başka. Işte, belki hatırlarlar. Evet 90'larda Spice Girls diye çok böyle popüler bir Bu bir da şeyden kaynaklanıyor. E, Fowler'ın eee sarı Spice'la e, Emma Banton'la bir ilişkisi soruldu dair bir söylenti çıkıyor. Bir de Messi aralarında zaten en sevdiği futbolcuların ...McManaman ve Fowler olduğunu söylüyor. Ve zaten her maçlarına geliyor. Liverpool'da. Oradan da yani bu adamların attığı skandalların haddesi... ...yani inza attığı skandalların haddesi... Abi yok. Tane... Zaten ...bütün programı da bitiririz zaten. Olsun. Hiç gerek yok. Hayır, ama yapmayayım. birkaç tanesini... ...bir şey ya, var bana. ya. Yani abi. mesela Neyradok denen şahsiyet... Ee, ...çok para kazanıyorduk. Ferrari sıyorduk ve üçüncü sayfa kızlarını ilk biz yatağa atıyorduk diye bir e, açıklama yapıyor yani bunların şeyi özeti bu. Oynamalarken mi bu açıklamayı yapıyor? Tabi tabi. <gülüyor> <Hayvan. gülüyor> 2010'da söylüyor bunu par özledim şey ama e, o zaman da şeyleri var. Bunların e, çok işte bunları best. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> best 68'de bunu yapıyordu bir şeydi. Başlattı canım yani <gülüyor> bestin öğrencileri çok <gülüyor> <gülüyor> zaten <gülüyor> e, böyle sembolik olarak düştükleri durumu veren e, ...olaylardan bir tanesi 96'da EFA finalinden önce sahaya bunlar şeyle çıkıyorlar krem rengi Armani Kıyafetlerle çıkıyorlar ilk önce. Öyle bir dolaşıyorlar. <gülüyor> sonra da United bunları bir güzel harcıyor sahada. <gülüyor> Ondan sonra işte. işte 92 sınıfı <gülüyor> artmış. Evet Aynı evet. Var. Yani e, bir tane hikayeleri bu. Ama zaten böyle e, Buradok'un şey hikayesi var tabi bu arada. Yani bir tane gaddarlarda yüzsüzler falan. Andy Cole'un iki bacağını birden kırıyor bir hazırlık maçında. Ne gerek var, yapıyor he? bunu nasıl yani. Yani iki, iki bacak. İki bacaklı birden kırıyor yani. O nasıl oluyor ya? Evet nasıl ya? O... Bir bacakla iki kılık gördüm. Yani bir iki tekmeyle iki, iki bacak ya nasıl kırılıyor? Burada, burada spor doktoru var yani. Biraz <gülüyor> ikna etmen gerekecek. Aa, ona bakacaksın. <gülüyor> İncelememiz gerekiyor. Ee, mesela bunların 98 yılında bir meşhur Noel partileri var. Artık yani hani ...detaylara girmeyeceğim ama... ...Cemi Carragher bile zavallım daha orada 20 yaşındayken... ...hani herkesin göz önünde... ...striplizcilerle beraber olmak falan filan gibi... Yani ...cinsel ilişki kurmak... ...bu herkesin önünde şey yapıyor... ...yani bütün bu Liverpool'un... Şeffaf dosyanı... bir hayat yaşamışlar diye... ...yani Liverpool'un geleneğinde oysa şey var yani... bir Şenkl'den gelen o... ...kapalı zaman... seks geleneği... <gülüyor> Hayır şimdi... Yani Ömer burada on yaşında... Liverpool taraftarı yapacaktık çocuğu. Ya evet abi. <gülüyor> Ama gelecek şey, ya şey Gelecek var ne şey diyorsun? Ya. ya şey var mesela... E, Roddok'la e, Fowler... E, Sevişiyor şey, deme bana. Şey, <gülüyor> hani, Havaalanında herkesin gözünde yumruklaşıyorlar. Çünkü sebebi e, Fowler... E, Roddok'un e, ayakkabısını... 300 yüz 300 pound'u Gucci ayakkabısını kesmiş. Şaka olsun diye. Niye yaptın diyorlar... ...çünkü diğer futbolcuları benim ayakkabımı işittiğinizi zannettim diyor. Yani böyle acayip acayip şakalar. <gülüyor> bu arada parantez içinde şunu da söyleyeyim. Bu aynı adamlardan biri. Fowler, e eşcinsellikle ilgili İngiltere'de çıkacak bir yasayı da... için de... ...McManamon'la, bir golden sonra öpüşme yapıyorlar yasayı evet. protesto için. Yani Ama bu... mesela şeyde de temiz değiller. Leso'ya yaptıkları mesela hani eşcinsel ha, evet, yani olduğunu düşündükleri... Şey... ...Letisi değil, Leso'ya yani Leso, Leso, Leso, yes, Leso yapıyorlar. Ondan sonra ne e, yapmış dururdu? E, ya şey Fowler oraya şey yapıyor. Devamlı maç içerisinde işte bunun e, eşinsel olduğuna dair işte evet. bir takım küçümseyici laflar ediyor falan ve sonunda hatta da şey hani var ailesinin önünde falan işte poposunu sallıyor falan onlar. şey Leso şey diyor abi ben evliyim diyor. Ha. Cevap şey Altın John devliydi. <gülüyor> Peki ama bu arada bu duyduğumuz hikaye ben tanık olmadım <gülüyor> ama hani Fowler'ın da eşcinsellere karşı yapılan ayrımcılığa karşı sahada gerçekleştirdiği. Var var. E, yani, yani Söyledim az önce. Bunu şey... da yaptığı Tabii doğru değil yani mi? Yani evet, var, evet. Evet. Maç, maç, maç içinde hani gıcıklık olsun diye yaptığı şey. Yani Fowler'a da ayrı bir parantez Ay, açmak yani lazım. Açacağız. Çünkü ee... şey sadece bunu yapmadı Fowler. Sadece Daha mi? başka bir sürü şey yaptı. O yüzden yedirmem. Fowler'ı yani yani Bir dakika bu arada lütfen. Ceza yemiş ama bu konuda. Kendisinden tanrı diye bahsediyoruz biz. Ee, onun şeyi tanrıdır goddur. Ha şey ee, mesih biledi. Tanrı. Gitti <gülüyor> Evet. Ee, başka bir lakap o zaman söyleyin. David James meşhur kalecileri. Ee, o zaman ...büyük konsantrasyon hatalarının şey... E, Spice Boys'dan bahsediyoruz. Evet sadece, Spice yani. Boys'da golleri yemesiyle Ama meşhur. Fena gol yerdi ya. Sebebi de şeymiş e, bilgisayar oyunu bağımlısı. Sabahlara kadar oyundaydı için bütüncü sahada konsantre olamıyor ve taraftarlarına... ...Kalamity e, James ismini takıyor. <gülüyor> Kalamity <gülüyor> James. <gülüyor> Kol bozukmuş herhalde o yüzden. Bir de şey var mesela... E, <gülüyor> <gülüyor> ne, du duymadım. Kol bozulmuş. Kol bozukmuş <gülüyor> birisi vardır böyle gol olmayınca. Ee, ...yıllar sonra Stan Collymore... ...bir kitap yazıyor ve bu meşhur... ...96'daki e, FA Cup finalinden önce... ...Roy Evans'ın kızıyla beraber olduğunu... ...söylüyor otelde. Yani o zamanki Liverpool menajeri. Menajerinin kızıyla beraber olduğunu anlatıyor... ...kitapta. Yani artık hani... ...iyice gemi azaya almışlar. Kim e, beraber olan? Stan Collymore. <gülüyor> bu çöküş dönemi... E, çöküş ...hikayeleri var. Bizim tarihimizde de böyle şeyler... ...lale devri falan filan gibi. Çöküş dönemi... <gülüyor> e, ...şimdi bir hatırlarsınız mesela... ...Leeds United e, 2000'lerin başında... çok. Galatasaray'da oynadığı zaman sağlam bir takımdı. Bir sene sonra zaten yarı finale kadar çıktılar Şampiyonlar Ligi'nde. Tarihi hataları Fowler'ı çok yüksek bir fiyata 26 yaşında transfer etmek oldu ki düşüşlerinin bence başlangıç kısmına orada başlar. <gülüyor> <gülüyor> ama adam formda düşüyor. Şey. Hayır <gülüyor> hayır ama şu var. Hay niye Boruk. niye söyleyeceğim <gülüyor> e, bir oyun oynuyorlar Liverpool oyuncuları 90'larda sahada. Ve yani Liverpool taraftarı hala 90'larda biz niye bu kadar kötüyüz diye sorgularlarken işte bu hikayelerle karşılaşıyorlar ve neler olduğunu görüyorlar. Pass the pound yani pound'u birbirine geçirdiği bir oyun oynuyorlar kendileri stad sahada maç sırasında. Bir pound var. Gerçekten mi? Evet, bu. C bibleler tutuşturuyorlar maç sırasında. 90. dakikada kimin elinde kalırsa o pound maç çıkışında biraderi ısmarlıyor. ...bunu maç esnasında <gülüyor> yapıyorlar. Maç esnasında <gülüyor> yapıyorlar. Ve e, Fowler, e, Leeds United'da transfer olduğunda... Sen... Oy, ...oyunu oraya da götürüyor. <gülüyor> Hayır, çok eğlenceli ama... ...doruk, abi oyun... seni artık dinlemek istemiyorum. Ben yani... <gülüyor> formalı formalı yani olan bu, bu, Mert konuşuyor yani bunu bu, şimdi bu, bu, formayla bu buraya gel. Yani. Biraz saygınlık kazanmaya çalışıyoruz şurada. <gülüyor> yani <gülüyor> i̇şte doğru, yoksa doğru, zaten doğru, doğru. E, çöküş, çöküş kısmında doğru pas verdi. Evet. <gülüyor> Galiba e, Stan Colummor'un lafı mıydı? Onu tam hatırlayamıyorum. Şey demiş. Yani o dönemki bizim yaptıklarımıza ama diyor bize ilerideki İrlandalı sayın ileride menajer ya. olmak için ne yapmamız gerektiğini çok iyi öğretiyor. Yani hani başımızdaki <gülüyor> menajer gibi <gülüyor> sağdan bize bu, çok öğretti. Bu arada bu Liverpool oyuncuları oyuncu olarak almayacağını ama menajer olarak alacak. Menajer olarak alacağını çünkü derslerini alacak. Veya veya pap işletmecisi olacak. Bu arada Olur şu anda altyapı altyapıyla çalışıyor Liverpool'dan. Evet. <gülüyor> bir bir hikayelerinden anlatayım. Son şey mesela etiyorum. Ya yani bu o zaman yaptıkları hikayelerden bir tanesi işte Jason Macatir pizza ısmarlıyor. Ondan sonra şey diyor. 8 parçayımı bölelim diyorlar. ...yok ya o kadar aç değilim, dört parçaya bölün diyor cevap olarak. Fowler. <gülüyor> hayır, <gülüyor> Macateur. Hani artık iyice böyle Spice hani... <gülüyor> Spice Boys. <gülüyor> Spice Boys. Son olarak şeyi söyleyeceğim. Ee, Yo, de... iyi gidiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya, ben hoşnut değilim bu durumda. <gülüyor> son olarak, sağ ol. 2000'lerin başında e, Manchester City'yi yönetirken Kevin Keegan... ...bunlardan birkaç tanesini alıyor ve basında bir şey oluyor. Eyvah, Spice Boş. Boys de tekrar birleşiyor i̇şte diyor. Mac Manamon, Fowler. Fowler. Orada... Evet, David James'in bir lafı var. Biz artık akıllandık, Old Spice olduk diyor. <gülüyor> ne şey ne, ne de, o... yerine ne gezdiriyorlar acaba? Yani o çöküş şeyle ilgili aslında tam yani... Evet, o Spice Boys gerçekten mutlaka katkısı var. Yani Man, -Man United'ın başında hani Ferguson... ...hani şey yapma, acayip bir disiplinle yani o çocukları geliştirirken... İşte ki sonunda Beckham'ın kafasında krampon yemekle sonlandı o. Ee, hani buradaki hikaye tabii ki yani öyle bir takımdan hani başarı bekleyemezsin. Ama gerçekten de hani Douglas sonrası e, çöküşün hani... Şimdi Ferguson şey der, bir basın toplantısında bunu demişti. Ee, i̇şte en büyük başarınız bu şeyden sonra yanılmıyorsam. E, 99'da Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Bayern Münih'ten hani o son dramatik maç Evet, vardı ya, evet, evet. Hani, 99. Böyle, evet. Aski'de dedim çok hatırlıyorum. Galiba ondan sonra İngiltere'de verdiği basın açıklamasıydı. Hani en büyük başarımız. Şunun bir hatırlatan da geçelim. Eee son dakikada attığı iki golle Bayern Münih'i uzatmalarda, uzatmalarda, yani maçın artılarda Maça Bayern Münih domine ediyor. 1-0 önde giderken Liverpool eee 90+larda attığı iki golle eee 2-1 kazandı. Manchester United. Manchester United Yani hala hafızamda kara bir gün olarak. Neyse yanlış hatırlamıyorsam yani o, o o dönemde İngiltere'de verdiği bir basın açıklamasında işte kariyerinizin büyük başarısı bu mu diye sorduklarında hayır kariyerimin büyük başarısı Liverpool o lanet olası tahtından indirmektir ve bunu yayınlayabilirsiniz diyor o kadar Liverpool düşmesi tabi yani bu sahursu bu yani adamın ve Douglas Ferguson şeyi vardır zaten. Ama ben buna kendi yorumumu getireceğim. Ee, Liverpool'u çökerten e, Ferguson değil başka bir İskoç'tur. Sunus'tur. <gülüyor> <gülüyor> yani Koyan içerideki Sunus. İlandalı ama, odur yani. Ama bir dakika şimdi 80'lerde o şaşalı dönemde Sunus da var takımda. Şimdi hayır oyunculuğu ayrı menajerliği muhteşem. ayrı. Yani futbolculuğu muhteşemdi. Gerçi hatta program öncesinde dedim yani... Bugün Çabi neyse İngiliz futbolunda o zaman Sunu Soydu gerçekten de muhteşem bir futbolcu. Ama iyi bir hoca değil diyorsun. Ama berba, yani berbat ötesi. <gülüyor> i̇yi değil berbat. Diyor. Yani bir de kurumu kurumu ha. alaşağı etti. Yani asıl bir kere, mevzu o galiba. Asıl mevzu o. Yani room'u lav etti. O mu lav etti? Tabii. Ondan sonra. Ayakkabı odası e, yok artık yani. Aynen öyle. Ee, ondan sonra bize transfer etti abi kutu babından. Ee, Ahkallı sıraydan bahsediyoruz. Değil mi? Hayır Türkiye'den bahsediyorum. <gülüyor> Siyasi mesaj vermeye çalışıyorum lütfen. Ee, kadroyu yeni hiçbir şey yapmadı. Ondan sonra taraftarlarla çok çok kötüydi arası. Hmm. Ee, hatta işte bir kalp rahatsızlığı olmuştu, bypass oldu falan vesaire sonrasında sana röportaj verdi. Ve o röportaj Hillsborough'un işte 4. 5. yıl dönümünden ne yayınlandı ki? The Sun e, Hillsborough faciasından sonra bütün suçu acayip lekeleyecek evet. şekilde Liverpool taraftarlarının üzerine atmış ve bunun üzerine Liverpool'da şehir olarak... ...protesto edilen ve alınmayan bir gazetedi. The Sun. Sun Liverpool'a hala giremez. Ciddi mi? Ee, i̇yi ama iyi traji, olmuş. Tireji çok çok düşük. Özür diledir diyor. ama galiba son... E, evet mahrum, ama yani... Kurul kararından sonra... Yani, yani, e, ama geçmiş artık olsun. Artık geçmiş olsun. Ve o dönemde sana bu röportajı verdi. Ha, bir şey The ee, Sun güzel bir şey ama. Yani. Ve dolayısıyla hani bunu gerçekten de hani Liverpool çok fazla şey yapamamıştır hala... E, Sunusla ilgili düşünceler karışık. Yani bu abi. arada e, şimdi ilerleyen yani artık yavaş yavaş girelim bir şarkı arası hmm. ve bu arada hep böyle gireceğiz ama e, Hazel Hisborough yani Liverpool taraftar gibi bu kadar artistik bir taraftardan da e, tarihe baktığımız zaman çok e, hoş sahneler almadığımız görüntülerde yani, var. Hazel evet bir utançtır ve yani holiganizm yani şey te, zirve yaptığı bir e, olaydır ve hani şey onu He, diyecektim zaten. Heysel yani, suçludur Liverpool'da. Tabii tabii ki. Zaten Heysel'den hani, sonra alınan bir tedbir de var galiba değil mi? canım. Yani Liverpool'un zaten hani o sahneden çekilmesinin iki sebebi yani Heysel'dir ve de e, susunstur gerçekten de. Heysel faciası sonrasında İngiliz takımları Avrupa'dan 5 sene boyunca men edildi. Liverpool 10 sene boyunca men edildi. neden meneden kim? E, UEFA. Doğru ama ilk ee... önce zaten teçir galiba. Hı. Evet teçir evet. doğru. Yani doğru. ülkenin doğru. kendi diyorsun. içinde onu doğru diyorsun. Teşir. Doğru diyorsun. Ee, bu önemli yani. tabii İsmail açtı parantez bir taraftan da doğrunda söyledi yani ülke önce kendisi evet, aynen bu, aynen be öyle. beklemiyor. Evet. Yani. Aynen öyle. Teçir hiç hiç yani tereddüt etmeden şey yaptı. Hemirlerinin yaptığı desteklediğimiz nadir işlerden biri de olsa gerek. Tek gerekiyor. diyelim de <gülüyor> rahatlayalım. Evet. Ama teçir zaten futbol taraftarlarını ve iş, işçi sınıfını sevmediği için aslında bir kötülük olarak da biraz bunu yapıyor. İşine geldi yani. Evet işine geliyor. Ne geldi canım Desenli, şey yaptım güzelcesi. Şimdi yani güzel bir bununla, ilgili, bu, bununla ilgili bambaşka şeyler konuşulur. Daha ne ee, yükmen yenik. Yani endüstriyel filmin ne kadar bir eh, ehilleştirilmesinde falan tersinin çok ciddi rolü vardır. Bunu fırsat bilerek. Ee, o da ayrı bir konudur. Başka bir mevzudur. O zaman şimdi bir madem Liverpool'a gittik bir Beatles arası verelim. Çünkü Peki. bir daha başka şarkı yapmayacağız. Hızlı bir kapanış yaparız. Tamam. Evet Beatles'tan dinliyoruz. <Gülüyor> All Together Now. açık radyo 94.9'da Beatles tarihinde ilk defa iki şarkıyı bir arada çalan program olarak üst üste bindiren bir program olarak. Bindiren ataklar yetmedi bize sadece tek tamam. gelmesi ama all together come together Umarız Bu bugünkü stok maçında da benzer bindirmeye evet, bindirmeye evet, bindirme ataklarla evet. sonuca gideriz. Evet e, Mert ve Doğuk da beraberiz, İsmail var, Volkan var ve ben Tan varım. Liverpool'lu konuşuyoruz ve artık bugüne geliyoruz çünkü Liverpool muhabbeti bitmez. Anladık biraz ki bitmez. Bir, de, bir daha bir daha yapacağız, yani, bir daha yapacağız. Evet, evet. Şeyi Everton, şey bile şampiyonlar derbisi. ligini bile konuşamadık yani. yani Everton, ligini ligini konuşamadık, konuşamadık. Everton derbisini Plastic konuşamadık. Plastic Chaos onu konuşamadık. Ee, daha çok konu var. Yani, Ama bence şu de. bugün Suarez biraz konuşulmayı hak ediyor. Evet, evet. diyorsun Ama siz hadi. top sizde o zaman. Yani, bana kalsa ben Everton muhabbeti yaparım. <gülüyor> ya şimdi ben şöyle bir durumdayım. Ee, hani yıllardır aslında böyle çok rahat. Ondan sonra böyle maç seyreden bir adamdım. Ondan sonra çünkü iddia yok, bir şey yok vesaire. Falan. Şampiyonluk kotasına girmeyen. Yani ilk dört bile hayal falan. Hani Ama bu İngiltere'de çok iklimisi. normal bir şey herhalde değil mi abi? İngiliz taraftarlığı için. Ama Türk taraftarlığı Hangi için olur? normal değil. Adam bir Türkiye'de yaşayan bir adam. Şimdi nasıl normal olabilir? Yani Hayır, şampiyon yani olmayan bir in... <gülüyor> takım nasıl? <gülüyor> ya yok tatlısın. demek istediğim Hayır, şey İngiliz taraftarlılar gidip stadı dolduruyorlar takımla. Hiç ya, şampiyonluk tab ihtimali. Tabii tab canım yani çünkü herkes bir kere e, e, nerede yaşıyorsa veya nereliyse onun takımını tutuyor. Yani, ne bileyim, Ve maç seyretmeyi diyorlar. Yani oyunu seyretmeyi diyorlar. Tabii tabii yani şey bulamazsın. İşte gerçek yani gerçekten hani Londra'da doğup büyümüş... İşte ailesi de oralı olan bir adamı, Man United'te tutan tutarken bulamazsın yani, yok öyle bir şey. Ee, ve hani kırsal kesimde de kendi lokal yani yerel takımını tutar onlar peki bu sene e, diyorsun ha yok bu sene benim için farklı bir durum var hani ilk defa kaç zamandan sonra böyle bir ilk dört şey olmaya başladı o yüzden de artık maçlar benim için daha bir stresli bir hale gelmeye <gülüyor> başladı daha bir havaya girdim vesaire falan yani son 3-4 senedir öyle bir şey yoktu bende <gülüyor> ama yani bir de acayip bir adam var evet değil mi Doğuk. Yani. ama tek e adam yeter mi <gülüyor> Valla e, tek adam olduğunu düşünmüyorum ben ya. Bayağı bir hani arkadan da sağlam yetişen insanlar ama böyle bir bütün takım motive edici çok enteresan bir adam olduğu için yani şimdi bu çok büyük Suarez bu Suarez bu büyük futbol yazarlarından Rob Hughes de mesela şu anda şey demiş yani artık. Bugün dünyada Messi, Ronaldo ve Suarez yani hani onlardan bir tanesi. Tek başına da takım olabilen. Bir de karakter olarak da e, biraz sorunluyken kendisinin geçen gün bir açıklaması var gene. Ne yaptım farkındayım Hı. geçen gün gene elim gidiyordu. Tutuyorum kendimi artık <gülüyor> diye böyle. Eli değil bedeni de gitmesin. Her Semine doğru böyle. Dişler, ama adamın, adamın işte. bedeni <gülüyor> tekme. <gülüyor> Sağda her yere gidiyor. Yani adamın özelliği o. Evet, onu İmkansızlıktan <gülüyor> gol çıkartmak. Yani bitti dediğin pozisyonu <gülüyor> kovalamasıyla şeyle. E, o, o da yani çok acayip bir adam hakikaten yani. ...ginmek bilmeyen açlığından kaynaklanıyor aslında. Yani Çok veriyor. Yani en karaktersiz olduğu zamanlarda bile o hepimizin e, kabulüydü. Çok veriyor hayır. oyuna kendini. Ve takıma veriyor dışarıdaki yani. Dışarıdaki karakterinden nasıl evet, söylüyorsun? Hayır. Sağ içindeki e, bir sürü Urgay milli takımında da... ...Lupinik Tabii. döneminde de bir sürü ahlaksız hareketi yani vardı. Bu yani. ceza almıştı. Hiç. ...kabul edilmeyecek evet. şeyleri var. Ama yani şunda... Yan kadar vardı en sonunda Aynen. yani. İki, iki Nasıl defa. ya? Bir de değil. Yani, i̇ki doğru. defa yani. Ayakstayken yaptı. Bir kulak bir yanak mı? Isırmaktan mı şey, bahsediyorsunuz? Evet. Kol kol bir kol. Şey Isırdı var. ısırdı bildiğin. 15 yaşındayken yani. bir hakeme kafa atmışlığı var. Yani oradan geliyor işte boşanmış bir aile diyorlar şey falan filan ama eşinin böyle çok küçük yaştan beri onu böyle hani sürekli motive edip şey yapmaya çalıştı düzeltmeye çalıştığı falan filan. Bu arada şey. ilgimi çeken çok önemli bir şey var hakikaten bir saniye. Hakikaten oyununa duyduğumuz saygı nedeniyle bunları geri plana itebiliyoruz yani bu kadar bir... Ben bu, e, Sadece oyun değil işte onu demek istiyordum. Arsene Wenger'in bu, bu, bu yaz e, Arsene'nin onu almaya çalıştı. Hatta çok, çok komik komiklik bir yaparak e, e, almaya çalıştı şerim. ve şey diyor yaptığımız araştırmada diyor adam e, zaten diyor bütün defans oyuncuları onu karşı oynamaktan nefret ediyor e, o ayrı bir şey ama beraber çalışması çok kolay çok saygılı adeta bir melek diyor herif yani saha dışında bir çalışan olarak evet ama sahaya çıktığında da şeytan oluyor. Onda hepimizin ihtiyacı var zaten diye bir açıklama. Arsene şeyi Wenger de, diyor Arsene bunları. Wenger diyor bunu. Yani yaptıkları araştırma ki zaten onu bütün sicinleri araştırmadan hiçbir transfere girmezler bu adamlar. Böyle bir şey söylüyor. Yani bütün menajerler de aynı şeyi söylüyor. Yaz bu sene e, hatta e, yani iki üç hafta önce bir pozisyon e, gönderdi bana Doruk. Adama dikkat et dedi. Nereden nereye geldiğine dair. Hakikaten yani bir pozisyonda aslında eski Suarez olsa yerde kırk dakika kalkıp onun bunun yanağını yiyip bitirme şey pozisyonunu <gülüyor> yapabilecekken adam oyuna devam etti. Düştüğü yerde şey, taba vurdu. Manchester City değil galiba. Ondan iki maç ev. Hatta seninle de yazışmıştık galiba değil mi? Yere yere düşüttü halde yani. tekrar. Bu... Newcastle maçı olu ya da şey eee. bunlar yan yana gelecek. Sat Torgan <gülüyor> diyor. Tottenham maçı. Tottenham totten maçı. Totten totten maçı ve evet. ona 3 gol attı zaten ondan sonra. ama yani. şimdi yani, Suarez'de ya yani, tamam kapanış siz evet, çok seveceksiniz ama. Evet. Tottenham maçı sırasında bunları konuşacağız. Ay, ama bir taraftan da sadece Suarez'den ibaret değil herhalde o Ya tabii ki yani bir kere daha Gerrard'ın adını geçirebilir bir problem oldu. Tamam. Ya yani hak Zaten ya, yani e bir anda e ya, ya Mart, kızardı İsmail, ya ne yapsak bu iş Gerard'da e yani, program yapacağız e bu, bu, bu, bence yani. bence 2 3 hafta sonra bir Everton derbisi özel program evet, yapacağız tamam evet, yani, çünkü bir sizin ismi geçti bir hemen kısaca bir bahset <gülüyor> mi yani Captain Fantastic yani şey hani tek kişi kulübü de, diye adlandıran. hani gerçekten de çocukken girdiği ve hala hani kaptanlığında senelerdir büyük bir onurla ve büyük bir sorumlulukla taşıyan hani muhteşem bir adam yani. <gülüyor> ve şey hani Cerat şey değildir. Ee, öyle ...şey liderlerden değildir... ...bağıran, çağıran, binler falan... ...davranışlarıyla örnek olan bir hani Kaç şeydir. Kaç yaşındayız? Ee, 34 33, 33. olacak. Ben oyun ahlakına... ...oyun namusuna, evet, oyun aynen, becerisine... Aynen. ...hakikaten saygı aynen. duyduğum... ...Liverpool sempatisi dışında... ...gerçekten saygı duyduğum... ...oyunculardan biri olarak altını çizmek istiyorum. Çok, çok yani, enteresan... ...kulübün hani kulübü hakkıyla... Belki tarihinde en iyi temsil eden... Önemli yani birkaç bu kadar gibi. her şeyin kontrol altına alabilen bir adam... Mesela şimdi biri kendisine çok büyük bir sertlik yaptığı zaman... 2-3 pozisyon sonra öyle bir yerde yakalıyor. Ama çok hafif bir şey yapıyor ve şeyi gösteriyor bakışıyla da ondan sonra. Daha yapabilirdim sana. Haberin olsun. Bu arada çok iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii. Yani e, hem yani çok iyi bir oyuncu... 4-5'nin ıı, kadar dünyanın en iyi 3 orta saha oyuncusundan <gülüyor> hani biri diyebileceğim e, peki, bir adamdan bahsediyoruz. E, Liverpool orta sahası sizce... Gençler. Ee, <gülüyor> Genç ben sizinle marası, o maçta da... ...biraz yok ya... Bu, ...bu iş böyle kolay değil bu orta bir de demiştim ama... ...siz şimdi ne düşünüyorsunuz? Ya hala eksik yani tabii ki şey yani... ...hani mesela Benitez... ...tamam bir efsanedir Liverpool için. İşte yok ya. Şey yani, şeyi neyse, getirmiştir, kupayı ta, getirmiştir bilmem ne ama... ...yani ve o... Işte, ...orta sahi de o kurmuştu. Sonra onun niye bozdu, nasıl bozdu aklı... Yani, aklı ...şey yapmıyor yani... Mescarano, ...Çabi Alonso, Gerrard orta sanatını... Onun sansını... futbol endüstrisi bu oldu yani, ama. Evet, adamın yapacağı bir şey evet. yoktu. Ama yok, Üzünler, şey, özellikle Alonso karzayı. Alonso tarafında Maske, Maske ikisinin e arasında şey vardı. Çabi Alonso ile Mascar'ın nerede oynuyor? Ya, ya? Tamam da, bir hayır. Real Madrid'de bir baksana da. Yok, şöyle bir şey var. Alonso'yu resmen sattı, yani onu uzaklaştırdı. Hı. Özellikle o, o o sezon Gareth Barry şeyleriyle vesaire küstürdü Alonso'yu. Öyle bir hikaye <Gülüyor> var yani. Ee, neyse. Son dakikaya giriyoruz. <gülüyor> ee, Uzatmalar <gülüyor> da. Şöyle bir şey golü <gülüyor> e, Masadan feryatlar Son döneme geçtiyiz. <gülüyor> İnkıtağı oynuyoruz. Evet, e, hatta son bile değil, buradan burdan görüyorum. E, bu hafta Liverpool'u konuştuk ama şunu çok iyi idare ettik ki Liverpool bir programa sığmıyormuş tahmin ediyorduk. Yenisini yapacağız. İçine Everton'ı da katıp yaparız. E, daha fazla Spice takımları da koyup yaparız. E, Mert Emcan Jan doğru ki o bizimleydi. İsmail ve ben e, Libero 94.9 açık da Volkan'ın yakın markajı, ayaktaki yakın markajıyla... Ayakta kaldığım Volkan'ın. Evet, e, canlı yaptık. Bitirirken Twitter'daki adresimizi hatırlatalım. Buyurun hatırlatalım. Libero 949 hesabı var Twitter'da. Libero 94.9... Et gmail'den mail atabilirsiniz veya libero949.blogspot.com'da bu programın ve diğer programların tekrarını bulabilirsiniz. Feryal çok teşekkürler Teknik Masa'da. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41